Yeniden İman Çağrısı 1. Fikriyat Özcan Yıldırım Hayata şöyle bir bakın, yaşadığınız çevreye, doğaya, canlı cansız varlıklara bir göz gezdirin. Farklı cihetlerden baktıkça birçok olayın tefekküre şayan olduğunu göreceksiniz. Bir mikroskopla mikroorganizmaları incelemekten ziyade hayatımızın bir parçası olan durumlardan birini müşahede edeceğiz. Her şeyin ilerleyip belli bir seviyeye geldiğini, belli bir müddet sonra fiziksel değişikliklere uğradığını, dünya ve içindeki tüm varlıkların halinin değiştiğini fark edeceğiz. Örneğin bir ağaç. Zaman ilerledikçe yaşlanıyor, fiziki değişikliklere uğruyor. Çevremizdeki eşyalarda değişimden nasibini alıyor. Üzerimizdeki kıyafetten, elimizdeki kağıda, Dergi ve kitaptan en son teknolojik aletlere kadar her şey değişmekte. Bizler de zaman ilerledikçe değişiyor, yaşlanıyoruz. Zaman her daim insanoğlunun hayatından bir şeyleri alıp götürüyor. Zaman her şey gün geçtikçe iyi veya kötü bir yerlere sürüklüyor. Mahluk olan her şey için bir değişim söz konusu. Ya kalplerimizde taşıdığımız... Allah'ın bize bahşettiği, yeryüzündeki hiçbir şeye değişmeyeceğimiz, uğruna kadın, çocuk, mal, mülk, evler, ticaretler kurban ettiğimiz imanlarımız, o ilk gün taptaze olan, mis gibi etrafa koku veren imanlarımız değişmiyor mu? İman durağın donuk bir şey midir? İmanın artıp eksildiğine inanan bizler, imanımızın eksildiğini teşhis edip, Rehabilite yolunu tutuyor muyuz? Teşhis ve tedavi birbirine muhtaç olan iki şeydir. Birbirine bağımlı iki şart gibidir. Biri yalnız olsa hiçbir işe yaramaz. Ortada bir hastalık varsa tedavi edilmesi gerekir. Bu sebeple bizlerin amel muhasebesi yapmamız ve hastalık varsa onu teşhis etmemiz gerekir. Şunun altını çizerek belirtelim ki, bu teşhis kendi nefislerimiz tarafından yapılan teşhis olmamalıdır. Zira insanoğlu kendi gelişimini veya gerilemesini dışarıdan bakan kadar fark edemez. Şöyle ki bir bitki düşünün. Bu bitkiyi yetiştiren kişi bunun nedenli geliştiğini dışarıdan bakan bir göz kadar fark edemez. Dışarıdan bakan nedenli geliştiğini önceki gördüğüyle kıyas eder. Fakat yetiştiren kişi an be an yanında olduğu için bunu ötekisi kadar fark edemez. Çocuğunu yetiştirip de dışarıdan bu gelişimi izleyen kimse de bunun gibidir. İşte bizler böyleyiz. Yıllar önce iman ettik. Fakat ne denli aşama kaydedip ne denli geriye doğru gittiğimizi tam tespit etmemiz zordur. Bu sebeple bize yardımcı olacak olan emri bil maruf, nehy anil münker düsturunu şiar edinmiş kişiler ve cemaatler olacaktır. Onlar, bizlerin herhangi bir arızamızı, hatamızı gördüğünde uyaracak ki, mücadele yolunda istikamet üzere devam edebilelim. İmanın eskimesi Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyleyse, Allah'tan kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz. Hakim Taberani. İman sürekli onu azaltan, dengesini kaybeden unsurlarla karşılaştığı için potansiyelini kaybeden bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Ehli sünnete göre artan ve azalan iman taatlerle artmakta, masiyetlerle azalmaktadır. Hareket sahasındaki bir Müslümanın karşılaştığı birçok olay, iman dengesini bozduğu gibi imanını ateşleyen, ona enerji pompalayan ham maddeyi bulmakta zorluk çekmesine de neden olur. Sahabeden ilk nesle baktığımızda birkaç nokta gözümüze çarpmaktadır. Birinci nokta, onlar bu pak dine yine pak nebi ile adım atmışlardır. Yani iman pınarını, iman şerbetini en güzel elden kana kana özümseyerek içmişlerdi. İkinci nokta, onlar bu dine girdiklerinde, bilâ hareket, sekinet içerisinde girmemişlerdir. İmanları hareketli, onların bir an durmasına izin vermeyen, akışkan ve gürül gürül akan bir nehir gibiydi. Bununla beraber imanla coşan bu nehirlerine, bir suya yatağı kurup, Baraj inşa edip durdurmamışlardır. Sürekli hareket, bereket içerisinde olmuşlardır. Zaman, mekan, kişiler ve konjonktürel değişimler onları hareketten bir an bile geri çevirmemiştir. Onlar durduklarında dahi bir barajın suyunu biriktirip durgunluğu enerjiye dönüştürmeyi bilmişlerdir. Birinci noktaya baktığımızda peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem varlığıyla onların en kaliteli yerden beslendiğini söyleyebiliriz. İman kalitesi, mevcut tezgahın kalitesinden ileri gelir. Bu, nebevi bir tezgah olunca, tezgahtan geçen üründe, nebevi menheç üzere olmaktadır. Buradan hareketle bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olmasa da, hareketin devam ettiğine inanan, hareketi şahsa değil, bilakis hareketi harekete bağlayan kimseler çökmüştür. Asla bizim muallimimiz Resulullah'tı ve sadece onun varlığıyla hareket ederiz mantığında olmadılar. Onlar, liderlerinin verdiği nizama göre ihlasını bozmayan, ahitlerine bağlı kalan kimselerdi. Bunu daha güncelleştirecek olursak, eğitim aldığımız, bizleri elekten geçiren, İnsanların üzerlerindeki toprağı arındırıp, içlerindeki madeni ortaya çıkaran, elleri öpülesi hocalarımız ve büyüklerimizin, an be an bizlerle olması söz konusu değildir. Onlar oldukça en ihlaslı, en azimkar, din davasına kuvvetle yapışan, yapılanları tek kelimeyle haksız yere eleştiririm diye konuşmaktan imtina eden bizler, acaba liyakat sahibi veya, hoca olmayan kimseler yanımızda olduğunda aynı ihlası, aynı azimeti, aynı hayayı gösterebiliyor muyuz? Yine aynı azimetle, aynı şekle, aynı kararlılıkla tevhid sancağını, la ilahe illallah davasını yüklenebiliyor muyuz? Bu kalemun karakterinde olan kimsenin bu davaya katacağı ne olabilir ki? Her mekanda, her şahısta farklı muamelesi olandan hareket anlamında ne beklenebilir ki? İkinci noktaya baktığımızda ise, sahabenin yaşadığı nice vakıa, nice olaylar, nice depremler vardı. Lakin bunların hiçbirisi, hareketlerine ne bir set, ne de bir eğrilik oluşturdu. Bilakis önlerine gelen setleri, arkalarından emribil maruf şuuruyla gelen kardeşlerinin kuvvetli destekleriyle açtılar. Sahabe, ilk dönemlerinde, ile karşılaştı. Bu, onların sadece imanına iman kattı. Daha sonra fiili işkenceyle karşılaştılar. Bu, onların imanlarını zarar verse de, hissetmeyecekleri bir nasıra, kırılması zor bir kemiğe dönüştürdü. Ardından savaşlar ve fitnelerle karşılaştılar. Burada da sadece ağız yapıp, işlerden sıvışan nifak ehlinden soyutlandılar. Peygamber vefat etti. Lakin iman pınarı asla tükenmedi. Onlar bu din ben yaşıyorken hiç eksilebilir mi diyecek kadar daha da güçlendiler. İrtidat ehli etraflarını sardı. Lakin onlar tek kalsa da ellerinde kılıçları olmasa da Allah'ın kelimesi için bir avuç toprakla savaşmaya, küfrü, riddeti yıkmaya ahdetmişlerdi. Onlar Peygamber tarafından hareket içerisinde yetiştikleri için duranlık onların sloganı değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki onlara hareket aşısı yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla, yaşantısıyla, yakin gelene kadar hayatını ibadet ve dine hizmet ederek geçirip bizzat önlerine bu tabloyu sunması onlar için yeterdi. Tüm bunları örnek alan eşsiz nesil nasıl olur da nefsi çıkarlarını, problemlerini bu hareketin önüne geçirir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında olmasına rağmen aralarında kan döktürecek mesele olduğu halde onlar hizmetlerinden geri durmuşlar mıdır? Tarih yapraklarında bu celil sahabelerin hangisinde geriye doğru bir gidişe rastladık? Peki bizim iman dengemiz neden sürekli bozulmaktadır? Kaç tane sahabenin yüz yüze kaldığı büyük fitnelerle karşı karşıya kaldık? Onlar bu fitnelere göğüs germenin yanında, imanlarını muhafaza edip İslami harekete katkı sağlarken, bizler basit, şahsi meselelerle ileriye tek bir adım atabiliyor muyuz? İlk anda, ilk iman ettiklerinde, bu dinin sancağını yeryüzünde dalgalandırma çabasıyla çarşı, pazar, meydan, sokak, gizli açık bu pak daveti bıkmadan, usanmadan, yorulmadan yayıyorlardı. İnsanlar ticaretleri için, mallarını arttırmak için diğer insanları ezip zulüm silahlarını çekip onları aldatarak servet yarışı yaparken onların derdi tevhid davetini yücelere taşımaktı. Bunu yaparken... Meydan daya yemeleri dahi onları etkilemiyordu. Gözleri oyuluyordu. Diğer gözüm buna iştiyak duymaktadır diyorlardı. Peki ya bizler bu denli sebatkar olamayışımızın sürekli değişken olmamızın temel sebebi nedir? Temel sebebi imanlarımızın eksilmesi ve eskimesidir. Bunun başka bir cevabı olamaz. İmanlarımız eksiliyor. Yenisini tedarik edemiyoruz. Aynı ada etrafında dönen bir araba misali, aynı hataları tekrar ediyor, aynı delikten iki kez ısırılıyoruz. Bir sonraki yazımızda, iman eksikliğinin teşhisi ve belirtilerinden bahsetmeye çalışalım inşallah. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin, 6. sayısında yayınlanmıştır.